Abdülmuttalib sabahın olmasını zor bekledi ve gün ağrır ağrmaz oğlu Harisle birlikte Kabe'ye geldi. Abdülmuttalib'in diğer oğulları ve bunlardan biri olan Hz. Abdullah henüz doğmamışlardı. O sırada rüyasında söylenen karga iki putun arasını gagalıyordu. Yakında da bir karınca yuvası vardı. Oğlu Harisle birlikte işe koyulduğunda Kazdıkları çukurdan önce çanak ve çömlek parçaları, daha sonra da ok, mızrak ve kalkan gibi silahlar çıktı. Onları izleyenler yanlarına koşarak, bu putların arasında kurban keseriz, gidip başka yere kazın dediler. Müşriklerin amacı putları korumak değil, çıkan eşyalardan bir pay almaktı. Abdülmuttalip heybetli bir insandı ve kılıcını çekince herkes ondan ürkerdi. Nitekim öyle oldu. Bana emredilen şeyi yapacağım diyerek işine devam etti.